Gayrimüslimlere dua etmek dinen sakıncalı mıdır? Bismillah, elhamdülillahi ve salatu ve ala Resulillah. Gayrimüslim, Müslüman olmayan insanlar demek. Yani kısacası bizim inandığımız inanç değerlerine, ölüm ötesi hayata inancımız şekli, inandığımız şekilde inanmayan insanlar demektir. Eğer kendisinden fayda gördüğümüz ya da halinin iyi olmasını istediğimiz bir gayrimüslim söz konusuysa, onun ancak <gülüyor> e, iman imanla buluşması noktasında Allah'a dua etmek, Hı -hı. o anlamda kendisi için Allah sana iman nasip etsin, hidayet nasip etsin şeklinde dua edilebilir. Bu herkese bu anlamda dua edilebilir. Ama Allah seni cennetine koysun, Allah senden razı olsun Hı -hı. gibi şeklindeki dualar. Cenab-ı açık emirlerle çelişir. Çünkü Allah e, kafirden, küfürden, şirkten, inkardan memnun olmayacağını, razı olmayacağını açıkça belirttiği için sanki Allah'a yapmayacağı bir talepte açıkça bulunmak anlamına geleceğinden bu doğru hmm. değildir. Müşriklerin mesela müşriklere dua edilmesini, onların, onların kabirleri üzerine durup dua edilmesini, namaz kılılmasını Hz. Peygamber aleyhisselam yaşaklamıştır. Bunu müşrik yani Allah'a şirk koşmakla sınırlamanın da ötesine geçirerek iman etmeyen insanlara ikinci manada yani ölüm ötesi hayatında mutluluk olması, bu haliyle kalması şartıyla mutluluk bulması noktasında dua etmek dinimizin ilkelerine aykırıdır. Hı hı. Ama onlara dünyevi anlamda iyilik gördüğünüz insanlara yahut da ee, sadece beşeri münasebetler noktasından iyilikler temennisinde bulunabilirsiniz. Ee, güzel bir e, işte mutlu olması olmasını dileyebilirsiniz. Bu dünya hayatıyla alakalı çünkü şartlarımız eşittir. Evet. Ama ölüm ötesine yönelik bir talepte bulunulacaksa bu ancak onun hidayet bulması noktasında Allah'tan talepte Hı. bulunulur. Onun ötesinde. E, Dua edilmez. Evet, yine Hım. vefat etmiş gayrimüslimler için de o şekilde değil mi hocam? Vafa, vefat etmiş olanların işi bitmiştir zaten. Hmm. Yani onlara dua işte. Dua et, ne demek? O zaman ölmüş olan, küfür ölmüş olan bir insana Allah onu cennete koysun demenin ne kadar anlamsız olduğu ortada. Hı hı. Çünkü insanlar öldükleri zaman amel defterleri kapanır. Üç şey var. Onlar Resulullah Efendimiz buyuruyor işte iyi bir çocuk, kendi dua eden çocuk, sadakayı cariye vesaire. Bunlar iman eden insanlar için söz konusudur. İman etmezken ölmüş olan insanların defteleri tamamen kapanır. Onlar için dünyadan yapılacak hiçbir işlemin bir faydası olmayacaktır. Dolayısıyla onlara dua etmenin de anlamsız olduğunu bilmek lazım. Mesela bazı insanlarımız belki bilmeden Allah ondan razı olsun ne kadar iyi şu işi yaptı gibi temennilerde bulunurlar. Bu ağız alışkanlığıyla söylenmiş bir şey çok ciddiye alınmaz. Amca evet. ölüm ötesi hayatta nihai kurtuluşa ermesi noktasındaki bir talep bizim inancımıza aykırıdır.